Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. İyi haftalar. Hariçten Sanat programındayız. Açık Radyo'da Bugün İstanbul'a gelmiş gel yakaladığım ve röportaj yapmaya ikna ettiğim bir dostum var. Refik Anadol. Geçtiğimiz hafta sonu geçtiğimiz hafta içinde arka arkaya iki yerde konuşmacıydı. İlki Beys kapsamında Galata Rum Okulu'ndaki panelin konuklarından biriydi. İkincisi ise hali hazırda bir proje yürüttüğü Salt Galata'da tam da projesini anlattığı bir konuşmaydı. Ve Salt'taki yeni projesinde de deneyimle mümkün önümüzdeki günler içinde. Ama asıl benim Refi'yi davet etme sebebim geçtiğimiz ay San Francisco'dayken Onun da önerisiyle denk geldiğim bir kamusal alanda sanat projesi açıkçası San Francisco hem teknolojinin hem kültür sanatın merkezlerinden biri. Pek çok müze, sergi ve proje ziyaret etme fırsatı buldum ama içlerinde bana en çok ilham veren en etkileyici projelerden biri. Refik Anadol'un tam da San Francisco'nun finans merkezinin göbeğinde pek çok teknoloji firmasının da merkez, ...edindiği yerinde tamamen herkese açık dolayısıyla kamusal sanat projesiyle San Francisco kentinin davetiyle ortaya koyduğu projeydi... Öncelikle bundan konuşmak istiyorum ve de Refik Anadolu'yu tanıtmak istiyorum elbette. Refik Anadolu 1985 İstanbul doğumlu medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı olarak kendini tarif ediyor. Los Angeles'ta bir stüdyosu var, ekibiyle birlikte oraya yerleşti, orada çalışıyorlar. Ama İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde fotoğraf ve video programında okudu. Hatta orada bir dönem öğretim görevlisi olarak da çalıştı. Öncelikle şunu sorarak başlayayım Refik, medya sanatçısı ne demek? Sen Los Angeles'a yerleştiğin ve orada kurduğun bu stüdyoda tam da bu teknolojinin merkezinde, başkentinde neyle iştigal ediyorsun? Çok teşekkürler tekrar bu arada ee, böyle bir şans için. Medya sanatçısı aslında is, tanımını alma sebeplerinden biri son sahip olduğum yüksek lisans çalışması. Daha öncesinde görsel iletişim tasarımıyla e, ilk çalışmalarına başlamıştım. Aslında daha kapsamlı, tasarımın ihtiyaç olan aslında her mecraya ulaşmaya çalışan, Ee, anlam üretmeye çalışan biriydim. Fakat e, 2012 yılında e, Amerika'da yeni bir maceraya başlamaya karar verdiğimde seçtiğim bölümün aslında adı e, tasarım ve medya sanatları bölümüydü. E, lisansımı, yüksek lisansımı almaya çalışırken de aslında medya sanatçısı olmanın medyanın herhangi birini, herhangi bir şekilde, herhangi bir sebep için kullanan herkesi kapsayıcılığından dolayı seçildiğini fark ettim. Önüne yeni kelimesi koyulmasa dahi yeni eski gibi kavramların uzak, daha zamansız Um, ...kapsayıcılığı olduğu için de medya sanatçısı kavramının mantıklı ve <gülüyor> doğru olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu yüzden seçtim. Medya sanatçısı bir yandan e, şiir de yazabiliyor, çok kompleks, e, çağdaş bir algoritmıyla da uğraşabiliyor. Müzik de yapabiliyor, resim de yapabiliyor, e, robotlu heykel de yapabiliyor. Herhangi bir e, limitleri olmayan, anlatıcı unsura sahip değeri olan herhangi bir medyayı aracında kullanabiliyor. Müthiş. Peki Los Angeles'tasın uzunca bir süredir hatta e, aldığın önemli bir e, kamusal sanat projesi var, hmm. bir sipariş, Virtual Depictions, <gülüyor> e, İngilizce adıyla ve e, 350 Mission yani Mission ıı, Bulvarı'nın hı. 350. numarasında tamamen halka açık. Dolayısıyla kamusal alanda. Hı hı. Ama pek çok oradaki deyimiyle tek şirketin artık yerleşmiş olduğu ve San Francisco'nun finans merkezin tam ortasında yoldan geçerken de karşınıza çıkabilecek ya da tamamen bilinçli olarak gidip deneyimleyebileceğiniz hı hı. veya zaten etrafında pek çok davetin, e, sosyal etkinliğin de gerçekleştirildiği bir yer. Ben de gittim gördüm ve çok etkilendim. Bu sana gelen bir davetle ortaya çıkmış ve San Francisco kentiyle hatta o kenti temsil eden pek çok otoriteyle de çok yakın çalışmışsın. Nedir hikayesi? Öncelikle bu çalışma hikayesi nasıl başladı ve proje nedir? E, proje aslında 2012 yılında İstanbul'dan Los Angeles'a taşınma sebeplerinden biri olan kamusal alanda sanat üzerine çok üretim yapmayı hayal eden biriydim zaten. Farkın, farkındalığım farklılığına sahiptim ne olduğuna dair. Fakat e, o Bu öyle bir seviye ki sanat deneyimlemesinde sanatçının belli bir deneyime sahip olması beklentileri olan, genelde yaşça ve deneyimce yüksek bir üretim gücüne sahip sanatçıların genelde söz sahibi olduğu bir alan. Amerika 1920'lerinin sonunda zaten kamusal alana yatırım yapılabilmesi için her bir yatırımcının, binaya sahip olan yatırımcının bütçelerinin yüzde birini sanata akıtmalarını şart koşmuş. Yasa, yasalaşmış, Evet. Ve 1950'lerde bu federal bir kurala dönüşmüş. Yani artık her bir eyalette geçerli olan bir kural. Ben de mezuniyetim sonrası, yüksek lisansdan sonra aklındaki yani en büyük hayalim stüdyoya sahip olmak ve bu sürecinde aslında kapsam olanı iş üretebilmesini sağlamaktı. Ve böyle bir muazzam bir hayal kurma döneminde e, rüyanın gerçekleşmesi için bir bu talep ortaya çıktı. E, Talep Frank Frenk ile beraber çalışma fırsatı bulduğum Los Angeles Filharmoni Orkestrası'na dair projenin etkisinden dolayı olduğunu hayal ediyorum. E, bu, bu çalışmanın sırasında 24 tasarım grubu ve sanatçı aynı şekilde bir e, brief aldı. Bu belediye tarafından bir komisyon grubunun çok demokratik bir şekilde eşit şartlarda herkese aynı dosyalar verilerek ortaya çıkan bir yarışma. Güzel böyle bir e, maraton modu. E, fikrim de benim... Hep hayalini kurdum. Kamus alanındaki veriyi kamus alanındaki sanata dönüştürme hayaliydi. Zaten kamunun ürettiği bir veriyi neden bir heykele dönüştüremeyelim? Dönüştürebilirsek bunu mimariyle üretebilme şansı ne kadardır? Şu an çok vizyoner bir e, grupla karşılaştım ve 24 kişiler arasından fikir e, kazandı bu yarışmayı. Bunun sonunda bir yıl içerisinde belediyenin bir platforma sahip olması çok değerliydi. Yaklaşık 6 terabaytlık her yıl üretilen şehre dair birçok veri sahibiydi. İşte açık olan trafik lambalarından, işte izin verilen yeni binalardan, işte enerji kullanımı, hava durumu, trafik sıklığı, parklar, to toplam ağaç miktarı, bitkiler. Yani zaten şehir bir makine için betimlenmiş bir halde. <gülüyor> ben dedim ki acaba bu verilerden bir heykel çalışması yapılabilir mi? Bu dinamik olabilir mi? Bir yandan da tabii ki teknoloji dünyası dediğin gibi Twitter, Facebook, birçok sosyal network bu şehirden çıkmış. Dedim ki acaba bu insanlar için şehir deneyimi herkesten daha farklı. Yani bir yazılım mühendisi e, öğlen yemeği sırasında kahvesini alıp ilham alması gereken iş artık doğa ya da sadece şeyler değil. Hani Bu, bu kişiler de aslında benim hani izleyici kitlem. Güzel bir zorlamaydı beyin kasları <gülüyor> için. E, ama Twitter Twitter'da çok mesela yardımcı oldu. İşte bir bir heykel çalışması Twitter'ın, şehrin günlük e, Twitter aktivitesini heykele dönüştürme, görülemeni, görülür hale kılma niyetine yardımcıydı. Tam benim deneyimlediğim anda ona denk gelmiştim. Ben de Twitter'ın kısmına denk gelmiştim sanki. Ya da onu fa fark ettiğim şeylerden biri oydu. Tabii orada hakikaten bu yani, teknoloji alanında çalışan ve dünyanın dört bir tarafından hasta gelip San Francisco'ya yerleşen pek çok insan senin dediğin gibi öyle aralarında akşam iş çıkışı vesaire oradan geçerken görüyorlar ve eminim çok da merak ediyorlar, bakıyorlar. Hı. Onların okuma biçimiyle benim gibi daha sıradan bir izleyicinin orada gördükleri, aldıkları aynı şey değil ve bence asıl eğlenceli olan tam da bu kamusal alanda sanat yapmanın. Öyle değil mi? Çok doğru. Tam olarak işte o e, hani kimin ne zaman ne deneyimleneceğini artık tahmin edemiyoruz. Çünkü her olasılığa açık bir Ee, çıplak bir deneyim yani hiçbir şekilde e, bir müze ya da bir galeri gibi duvarları olan giriş çıkışı kontrollü bir, bir deneyim değil önünden binlerce arabanın geçebildiği öyle tatilinde yüz bin insanın çok rahat yürüyüp görebildiği bir de, deneyim ee, gör, ya, duyduğum ve gördüğüm kadarıyla konuşup, ilk, çünkü ilk açıl dönemlerde yaklaşık bir ay boyunca bir e, minik minik sorular sormaya çalıştım hani görenlere deneyimleyenlere hmm, geri bildirim <gülüyor> almak <gülüyor> adına ve muhteşem pasifte ve ilham veren bir iş olduğundan bahsediyorlar. İnsanlar şunun çok keyif almışlar. Veriyi veri tas yani bir veri görselleştirmesi gibi değil de yani zaten her gün hayatları Vexen önünde veriyle geçen insanlar için bir de o insanlara veriyi sanki bu da bu veri demektense <gülüyor> tamamen soyutlaştırıp şiirleştirmek aldığım kadarıyla çok e, doğru bir yakalama olmuş insanların etkilen etkilenmesi için. Bir de tabi verinin içindeki o şehirsel bütünlük işte aslında bunun bir geleceğe dair bir portal gibi bizi bekleyen şehirleşmenin küçük bir küçük bir ipucusu gibi görme ihtimalleri. İşte dünyaya şekil veren teknoloji uzmanlarının öğle yemeğinde ilham aldığı bir iş olması gibi hani çok enteresan yerlere gidebildiğini fark ettim hani. Peki genelde kamu sağlamda sanatla ilgili aklımıza gelen şeylerden biri bunun sürdürülebilirliği hı hı. ve bakımı vesaire. Hı. Yani bu bu tarz şeyler. Bununla ilgili neler söylemek istiyorsun? Ne kadar devam edecek bu? Ne kadarlık bir anlaşmanız var? Ne kadarlık bir... Bu, çünkü bu bir medya wall aslında evet. değil mi? Evet. Onu onu tasvir evet. etmiş oluyorlar projeye. Aynen. Yani burada çok değerli diğer bir deneyimdi. Eğer tabii bu bir bronz bir heykel olsaydı hı hı. belki yüzyıl boyunca hı hı. bir anlaşma yapılabiliyordu. Fakat elimizdeki teknoloji bir insan gibi hayatı olan, hani ömrü olan, 20 yıl sonra yok olup gidecek bir aslında teknoloji gibi konuşuyoruz. Ama fikir tabii ki şu belediye için zamansız. Yani San Francisco şehri var olduğu sürece fikri sahip olmak istiyorlar. Bu sonuçta şehre dair bir proje. Karşında 20 yıllık bir anlaşmamız var. Bu 20 yıl boyunca sanatçı ya da sanatçı ekibi belediyeyle beraber işi her gün sabah 7'de akşam 9'da kapanacak şekilde açık bırakmakla yükümlü. Eee i̇şte bunun için önümüzdeki yani her an işte gelecek proje olduğu için genel olarak sürekli olarak da çok toprak şekilde acaba yeni çıkan ekran kartları, yeni çıkan bilgisayarlar, yeni trendler nedir? Hani her şeyden haberdar olmak gerekiyor. Hani işte bir nevi e, akan giden zamandaki yeniliklerle beraber hep bir güncellenmesi gerekiyor. Yaşayan bir iş aslında yani. Müthiş 20 yıl boyunca inanılmaz İnanılmaz. Peki bu San Francisco'da yaptığın, yurt dışında yürüttüğün diğer birtakım projelere de <gülüyor> gelmek istiyorum. Ama biz hali hazırda bu kaydı Salt Galata'da yapıyoruz. Bize sessiz bir mekan tahsis ettiler sağ olsunlar. Ve Nisan ayında Arşiv Rüyası adlı bir proje burada açılmıştı. Ben de basın toplantısına, ön izlemesine gelmiştim. Hatta senden dinleme ve senin yol göstericiliğini deneyimleme fırsatı da bulmuştum. Vasif Korto'nun davetiyle biraz onun vizyonerliğinden yani sen de bu kelimeyi kullandığın için rahatlıkla ben de söylemek istiyorum. Onun da vizyonu sayesinde aldığım bir davetle e, Salt Galata'nın arşivlerinden bir enstelasyon yaratmıştın. Hı hı. Şimdi bu enstelasyonun ikinci aşaması diyelim ya da bu. Projenin ikinci etabı izleyiciyle buluşuyor. Kullanıcı bugün itibariyle aslında deneyimlemeye başladı diyebiliriz. Ve Nisan'a kadar da devam ediyor yanlış bilmiyorsam. Zahiri Mekanda biraz böyle şiirsel, hafif Osmanlıca kelimelere de yer veren bir adı var Zahiri Mekanda. İnsan daha nostaljik, böyle daha sanki arşivin kendisine daha yakışır. O tozlu yaprakları vesaire görmek isteyen bir şey çıkacakmış karşısında gibi gelirken Zahiri Mekanda. Tam tersine bir virtual reality kaskıyla deneyimlediğimiz hatta biraz önce röportajdan önce bahsettiğim gibi ya şimdi becerebilecek miyim bunu diye böyle çok yüksek teknoloji kullanan bambaşka bir şeyi deneyimliyor ve bir arşiv dünyasının içine resmen atlıyoruz. Neler söylemek istiyorsun? Hem arşiv rüyası hem arşiv rüyasının bu ikinci aşaması olarak tarif edebileceğim zahiri mekanda hakkında. Arşiv rüyası hani... Böyle birçok sanatçı ve belki yaratıcı insan için hayatlarında bazı projeler vardır ve hani e, dönüm noktası olmuşlardır ya. Bu projede onlardan kesinlikle yani tam oralarında olan biri. Sadece benim için değil birçok insan için e, çok yardımcı olan bir proje. Onun bahsettiğin gibi Vassif Bey'in e, ilk adımıyla ortaya çıkan bu fikir ve daha sonra geldiği nokta hakikaten e, çok enteresan. Projenin başlangıcı aslında e, Salt Salta dair zaten dijitalleşmiş muazzam bir arşiv söz konusu. Her bir imge, 1.7 milyon doküman zaten kendi içinde çok çok iyi bir şekilde 5-6 yıllık yoğun çalışma sonrasında dijitalleşmiş. Yani elimizde her belgenin ne olduğunu anlatan bize 47 tane tanımlı sütun var. Yani kim çekti, ne zaman çekti, niye çekti belki ki zaman. Böyle büyük bir veri varken ortada. Ee, Vası Bey'in en büyük sorularının bir tanesi çok rahatsız olduğu bir mecra bir yandan da. Hani yeni medya sanatları işte bu aşırı hay hayalperestliği fakat çok söylen sıkıntıları olması, sadece yüzeyde kalıp derine inememesi, derin yüzeye neden gelmiyor sorularının olduğu dönemde bir ortaya çıktı. Benim de en büyük hayalim o dönemlerde yapay zeka. Yani makine zekasıyla anlamlı bir proje üretmekti. Çok hani kolay bir, bir, bir fikir değildi. Malum arşivler çok ulvi yerler. Hani bilginin e, e, yani resmen bilginin Bilince, kimi zaman hani verinin bilgiye dönüştüğü çok değerli yerler. Ve Vaz Bey'in de bu yardımıyla ve bu verilerin paylaşımıyla beraber kendimi bir anda yapay zeka ile beraber düşünebilen, üretebilen sanatçı olarak buldum. Projenin ilk adımı kendimizi bir yapay zekanın arşive gittiğinde gördükleri ve gördüklerini bezlerliklerine göre ayırmasına tanıklık olarak, tan tanığı olarak yaşıyoruz. Yani bu tanıklık da şimdi performans boyutu yani yapay zeka tek başına bir arşivde yakalamak gibi bir an <gülüyor> ve o anda hani şeyisel bir şekilde görmeye çalışmak. Ve hatta biraz da ileri gidip acaba öğren öğrenebildiyse yapay zeka? Peki bizler gibi rüya görebilir mi? Çünkü yapay zeka rüya görebilirse eğer ve o gittiğimiz mekan tamamen yapay zekanın hayali ise yakın zamanda gerçekliği kimin tanımlayabileceğiyle ilgili de güzel bir aslında zihin açan taraf olduğunu fark ettik bu düşüncenin? Bu aşamada ise o yapay zekanın ortaya çıkardığı veri gezegeninin içerisinde bu sefer izleyici özgürce sanal gerçeklik cihazı kullanarak uçabilme fırsatı buluyor. Yani özgürce bu sefer hal yani şöyle söyleyeyim yapay zekanın çok dağınık bir masası var. Bu üç boyutlu Ve bu masada neyi neye göre koyduğunu bu sefer görebiliyoruz. Hı hı. Daha anlamlandırabiliyoruz. Hmm, İstanbul fotoğrafları sadece değil, İstanbul fotoğrafların özellikle 1970'ler sonundakileri bir arada daha fazla anlamlı. Çünkü dediğimiz zaman görebildiğimiz yeni anlamlar oluşturdu bizlere. Ee, ve bu sadece e, görsel deneyim değil, aynı zamanda araştırma yapmak isteyen birinin evrağa dokunabildiği bir gerçeklik. Yani elinizdeki kontrolörle evrağa dokunabiliyorsunuz, onu seçkinize koyabiliyorsunuz. Daha sonra o çıktığı baskıyı alıp hakikaten araştırma yapmak isterseniz elinize somut bir veri de bırakabiliyor. Yani bir nevi hani o zahiri dünyadan, yani sanal dünyadan gerçek dünyayı bir belge de çıkarabiliyoruz artık. Hani e, Bundan çok hani görülemeyeni görülür kılma süreçlerinde Türk şiirsel bir deneyim aslında tasarımı. Peki bunlar tutuluyor mu? Bu çıktılar. <Gülüyor> Çünkü ya. ben de mesela... Gösterdim biraz önce sana kendi deneyimimle çıkardığım şeyleri ki henüz çok beceriksizceydi. Yok. Tekrar gidip tekrar deneyeceğim. <gülüyor> biraz daha odaklanmaya çalışacağım bu sefer. Ee, bu Bunlar bir yerde birikiyor mu? Evet. Aynı zamanda yani çıktığı olmanın ötesinde bir yerde Tabii. yeni bir bellek daha oluşuyor Tabii. mu? Anonim. Kullanıcının deneyimlerinden yolu Anonim şekilde hiçbir şekilde kayıt almadan Hı. kimin ne yaptığını ama alt dakikalık bir deneyim olduğu için çıktılar yani kataloglama sırasında seçilen imgeler bir şekilde kaydedilmeyi devam ediyor. Dolayısıyla kullanıcıların daha çok neye odaklandığını, <gülüyor> hangi alanlarda derinleştiğini <gülüyor> ya da hangi alanların belki yetersiz olduğunu yani arşivin kendi kapasitesiyle ilgili de bir geri bildirim çok doğru. niteliği taşıyor olsa gerek. Çok çok doğru. Ve tam o noktada artık en büyük hani belki de keyif veren nokta sana sadece sanatlığıyla kalmıyor. Bu gerçekten e, fiziksel ya da görsel anlamda fonksiyonel bir araca dönüşmeye başlıyor. Belki bu araç makine zekası sayesinde bizlere göremediğimizi gördürebilme, soramadığımızı sordurabilme ihtimali getiriyor. Yani güçlü bir arkadaşımız olduğunu hissettiriyor. İşte bu aşağıdaki arşivi eğer bir insan yapacak olsaydı yaklaşık 100 yıl boyunca hiç yemek yemeden, uyumadan belki denebilen bir şey, bir şeye bakmak 6 dakikada enteresan bir deneyim. Yani zamanı eritebilmek makineyle Bize sanırım ömür ve bilgi katma ihtimali yüksek. Müthiş. Refik Anadolu'yla birlikteyim. Ben programcınız Çelen Hariçtan Sanat programındayız Açık Radyo'da. Salt Galata'nın alt katında deneyimleyebileceğimiz Zahiri Mekanda Arşiv adlı bir enstelasyon. E, nu var. Refin aynı zamanda San Francisco kentinde kamusal alanda hayata geçirdiği projeden bahsettik. Bu e, salt için Nisan ayında e, deneyimlemeye başlayan Arşiv Rüyasının bir bölümü Arsl Electronika'ya da gitti, değil evet. mi? Sonrasında. Evet. Yani bu da Er Meydanı diyebilir miyiz sizin evet. çalıştığınız alan Çok işte da. Er Meydanlarından biri. belki de Arsl Electronika e, ve de. Bundan esinlenerek bu sana bunun sana açtığı kapılarla bunun san, sana sordurduğu sorularla dünya çapında gerçekleştirdiğim başka başka projeler de var. Neler oluyor hayatında? Biraz onlardan da bahset isterim. Teşekkürler. Ya özellikle bu son dediğim gibi arşiv rüyasının değdiği noktalar e, tahmin edemeyeceğin kadar derinleşti. Çünkü arşiv anladığım kadarıyla kelime olarak birçok katılımcıya e, dokunabilen ...bir yaklaşım oldu. Yani arşivler aslında... ...insanlığın bilinci gibi, sahip olduğumuz bilgileri... ...bir yere topladığımız düzenli bir düşünme... ...yapıları gibi. Ve mesela... ...Ars Ekronika hı hı. Bu, bu sene... ...tema e, yapay zekaydı. Ve bu projede yapay zeka ve sanatın... bir araya geldi. İyi bir örnek olduğunu düşündükleri için... ...sergileme fırsatı bulduk. Orada ise tabii izleyici tamamen... ...6 gün boyunca yoğunlaşmış yapay zeka uzmanları... ...arşiv uzmanları, işte... ...Avrupa Birliği komisyonerleri gibi... Bir ...alanda çok düşünen ve üreten insanların... ...olduğu bir yerdi. Ee, çok pozitif bir geri dönüş alındı ve hatta işte e, hemen aynı zamanda Avrupa e, bileşmiş milletlere dair 24 milyonluk bir fotoğraf arşivi bile inanılmaz orada çok keyifli bir süreç var eğer o arşiv objektifse ve insanlığın bir arşiviyse hani savaşlar barış hı hı. ya da artık ne geldiyse başımıza maalesef ya da bir hı hı. şekilde Bu, bu, bu ne demek yani? Bunu acaba alıp hani yeni hayaller görebilir miyiz? Bu Kötü hayallerden iyi hayaller üretebilir miyiz? Sonuçta makine halüsinasyon görebiliyor ve aradaki ilişkileri çok daha derin kurabiliyor kısa sürede. Bu değerli bir yaklaşım nasıl daha sanatsal bir şekilde anlaşılır bir hale getirebiliriz soruları var. Bir yandan işte Frank Gehry ile yeni bir projemiz Eleyf Lerman Orkestrası'nın yıllık arşivi, ses arşivini Oo. bu sefer acaba bir, bir yapıya hakikaten bilinç verebilir miyiz? Yani düşün, tahminince... Hani nasıl insan olarak doğanın en özünden geldiysek ve evrildiğimiz nokta şu an buysa bir insan olarak en, en politik halde. Sanıyorum ki insanın ürettiği yapılarda yani mimari de bu deneyimlemeler için, bu dene, denemeler için iyi bir kanvas olduğunu düşünüyorum. Mesela bir mimari tamamen alıp kültürel bir düşünce biçimini alıp yine kültürel bir arşivi, kültürel bir binaya ver, verip bunu hatırlamasını sağlayıp Yeni bir bilinç oluşturmak. Yani bu o, orada yarım milyondan fazla, yüzyıl boyunca performans üretmiş bir filarmanın orkestrası mevcut. Yani bu muazzam bellek. Ve bunlar kayıt altına alınmış. Videosu, fotoğrafı, ses kaydı. Yani bir yapay zekanın bilince dair konuşabilmesi için ihtiyacı olan şeye sahibiz aslında. bu Büyük sorumluluk bu ne demek? Gönül bunu Atatürk Kültür Merkezi için de istiyor mesela. Çok. İşte... <gülüyor> Mu muazzam. Aklıma da biraz yani tam olarak bağlantılı değil senin yaptığın projeyle ama 2007 İstanbul Bienali'nde Atatürk Kültür Merkezi mekanlarından biri olarak kullanmıştık. Hemen akabinde zaten kullanıma kapandı maalesef 2008 başında. HoHan küratörlüğündeki bienalde bir sesle uğraşan bir sanatçıya diyeyim Erdem Helvacıoğlu'na bir iş yapmasını rica etmiştik. Her mekanda bir sanatçıyı davet ediyorduk. Örneğin Antrepo'da da Selçuk Artut'u davet etmiştik gibi. Erdem Helvacıoğlu da onların ...ses kayıtlarına dair bir onları analiz eden bir yerleştirme yapmış. Tabii hiç yapay zekanın ya da senin kullandığın medyaları kullanmayan... ...ama yine ses arşivi üzerinden bir mekanın belleğini düşünmeye çalışan bir girişimdi. Gönül hakikaten Atatürk Kültür Merkezi için bizim için en hani Los Angeles Philharmonic e, or, Orkestrası Çok binasının... Öyle. ...en muadili olabilecek yer olduğu için aklıma geliyor ve hala hazırda hala kapalı olduğu için aklıma geliyor. Ve Türkiye'den de bir sanatçı. Eminim AKM'de de konser izleme <gülüyor> fırsatı... Çok umarım. Kaç kere kılgörü var. Dolayısıyla Gönül hakikaten orası içinde istiyor. Ne zaman sonlanır bu proje? Ne zaman orada gerçekten bu sesle mekanı tekrar e, hatırlayabiliriz? Şu, şu an 2018 Eylül ayına harıl e, harıl çalışıyorum. Daha büyük bir Google ekibiyle bilgi alışverişindeyiz. E, bu sefer yapay zekanın hem DeepMind yani Londra'daki ekibi bu AlphaGo oyununda e, büyük kazanç sağlayan yapay zeka ekibiyle halüsinasyon kısmını daha derinleştirdik. Bu sefer çünkü elimizde mimar bir form var. Bir, hı hı. bir cephe var. Bu cepheyi 40 kanal projeksiyonla kaplayacağız. Yani bir an derisini aslında kullanmaya karar verdim. Bilinci gösterebilmek için. Franklin Muazzam destekliyor projeyi. Hani egodan arınmış bir şekilde evet. Ben Halbuki bunu dünyanın en büyük star şey mimarlarından Bu biri değil mi? Bu da çok enteresan bir kontrast. Hani, sıfır ego ve maksimum yeni sorularla kendini eleştirmek istiyor. Ee, bu da güzel bir fırsat sanat üretim biçimi olarak. Elimden geldiği kadar hani işte bu projeyi şu an yapay zeka düşünme biçimleri, ses, görsel, bilinç, kamusal anda bilinç, kültürel bir yapı için bilinç, mimari için bilinç, belki insanlık için yeni bir bilinçe kadar hani en derin sorulara hani sormayı elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum biz de ilgili takip ediyoruz. Çok Deneyimlemeye çalışıyoruz diyelim. Refik çok teşekkür ederim ben sana. Eee İstanbul'a tekrar yolun düşecek mi? Onu da sorayım çünkü sen Los evet. Angeles'ta yaşıyorsun ve çok sık da biraz önce de bahsettiğim evet. gibi pek çok proje için Amerika, Avrupa, belki Uzak Doğu bu coğrafyalar içinde de hareket halindesin. İstanbul'a yeniden yolun düşecek mi? Evet, yakın zamanda Şubat ayına hayal ettiğim bir kişisel sergi çalışması Orada da hayallerimizi, hayallerimizden bir heykel çalışması deniyorum. Bir Alzheimer Vakfı, Stockholm'te karar ettiğimiz nesilde bir vakıfla çalışıyorum. Yani daha çok bilim tarafı yüksek bir proje. Hı hı. Derin araştırmalar sayesinde sinir bilim alanında hı hı. araştırma yapan kişilerin verdiği verilerle heykel çalışmaları denemesindeyim. Nerede olacak? Plevneli e, e, galeride Şubat ayının ilk haftasına denk gelmesini hayal ettiğim bir sergi daha var. Tamam. Biz de İstanbul'a dönüşünü e, bekliyoruz. Çok teşekkür ben ederim teşekkür Refik Anadolu'yla birlikteydik. Harciden sanat programında bu hafta San Francisco, İstanbul, Los Angeles hatta dünyanın pek çok farklı yerinde medya alanında e, sanal gerçekliği yapay zekayı da kullanan ama her şeyden önce hakikaten çok ilham verici olan projelerini konuştuk. Evet. Çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok sağolun. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. öyle aynı durumlar challenge var fıra Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.